Türkçe Peri Masalları Venedik Taciri Güzel Venedik şehrinde yaşayan Antonio adında zengin bir tüccar varmış. Merhaba Antonio. Masan, uzun zaman oldu. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Şahilok, bayım. Yarın borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Anlaşma anlaşmadır. Söz de sözdür. Parayı bugüne kadar ödeyeceğine söz vermiştin. Ödeyemezsem dükkanım sizin olsun demiştin. Borcunu ödemedin. Yani bu durumda dükkanın benim. Size olan borcum sadece 50 dukar. Dükkanım ondan çok daha fazla para eder. Onu dükkanını bana söz vermeden önce düşünecektin. Şimdi çekil yolumdan. Şaylı, bekle. Al, Mersanyo'nun sana borcu olan elli dükkan. Hayır, neden senin paranı alayım ki? Mersanyo'nun bugün borcunu ödemesi gerekiyordu. Gün daha sona ermedi Şaylı. Gün batımına daha saatler var. Parayı al. Dükkanını da unut. Yoksa seni mahkemeye şikayet ederim. Peki. Antonio. Çok teşekkür ederim Antonio. Sana yarın parayı geri ödeyeceğim. Söz veriyorum. Bundan eminim Melsanio. Antonio, çok fenasın. O şeytan Sherlock senden nefret ediyor olmalı. Boş ver onu. O bana düğün hazırlıklarının nasıl gittiğini anlat. Ee, fena değil. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var Basanio? Hayır. Her şey yolunda. Sen ve ben arkadaşız. Bana derdini söyle. Bu hafta biraz para bekliyordum. Ama en az beş ay sonra gelecek. Bazı şeyler satın aldım. Şimdi onların parasını ödemem lazım. Ne kadar? Yaklaşık üç bin duka. Çok para harcamışsın. Biliyorum. Porsche'ya bir yüzük aldım. Sonra 500 yoksula yemek vermek ve hediye dağıtmak istedik ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok asilce Basanyo. Sana memnuniyetle borç veririm. Ama şu anda bende de üç bin duka yok. Ama üç ay sonra gemilerim gelecek. O zaman elime binlerce duka geçecek. O zamana dek çok geç olacak. Düğün haftaya. Bir fikrim olabilir. Benimle gel. Oh, şu Antonio yok mu? Burnunu sokmasa 500 dukalık dükkanı 50 dukaya alacaktım. Sürekli işime burnunu sokuyor. Cezasını çekeceksin Antonio. Bir gün bedelini ödeyeceksin. Şaylok mu? Hayır Antonio. Şaylok'tan para almana izin vermem. Nasıl bir dolandırıcı biliyorsun? Sadece üç aylığına Bassanio. Gemilerim geri geldiğinde üç bin kolayca ödeyebileceğim. Şaylok? Antonio! Paraya ihtiyacım var. Senin mi? İşlerimi batırmak için bağış yapıp duruyorsun. Paraya mı ihtiyacın var? Haksızlık ediyorsun Şaylı. Bunun farkındasın. Bana 3000 bin duka lazım. 3000 bin duka mı? Ee, bu Antonio'yu mahvetmem için bir şans. Bana ettiği hakaretlerin ve bozduğu planlarımın intikamını alacağım. Tamam. Sana faizsiz borç vereceğim. Ama üç ay sonra borcunu ödeyemezsen sahip olduğun her şey benim olur. Anlaştık mı? Bu düpedüz kandırmaca şaylo. Antonio, hadi gidelim. Merak etme Basanio. Gemilerim üç ay sonra dönecek. Afrikadan yola çıktılar bile. Endişe edilecek bir şey yok. Paraya şu an ihtiyacın var dostum. Tamam. Kabul ediyorum. Bassanio, Antonio için endişeliydi. Shylock'a güven olmayacağını biliyordu. Ama Antonio kendine güveniyordu. Shylock ona üç bin dukayı verdi. Bassanio artık düğün planlarını gerçekleştirebilirdi. Bassanio güzel, akıllı ve bilge bir kız olan Portia ile evleniyordu. Porsche için satın aldığı güzel yüzüğü ona verdi ve Porsche ile Basanyo zenginliklerini yoksullarla paylaştı. Onlara ziyafet düzenleyerek hediyeler dağıttılar. Teşekkürler Antonio. Bunların hiçbiri sen olmasan olmazdı. Yapma Basanyo. Böylesine asil bir kutlamaya nasıl yardımcı olmam? Hayır, ciddiyim Porsche. Antonio düğün için o şeytan Shylock'tan bize 3000 bin duka alabilmek için her şeyini riske attı. Ne? Buna göz mü yumdun Basanyo? Merak etme ikiniz de. Gemilerim geri geldiğinde bolca param olacak. Aradan aylar geçti. Basanyo ile Porsche birlikte çok mutluydu. Antonio onlar için aileden biri gibiydi. Antonio'nun, Sherlock'un parasını ödeme zamanı yaklaşmıştı. Efendim, size mahkemeden bir belge geldi. Bu da ne şimdi? Nedir o? Sherlock'un şikayetiyle yarın mahkemeye davet ediliyorum. Parasını ödemediğim için yargılanacakmışım. Vakti gelmiş miydi? Borcu ödemek için en az on günümüz daha olduğuna eminim. Affedersiniz efendim, ama size bir şey söyleyebilir miyim acaba? Elbette Rivas. Ne oldu? Lord Shylock, sözleşmelerdeki tarihleri değiştirmesiyle tanınıyor. On sekizi sekiz yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ne? Durun! Onu öyle tutuklayamazsınız. Yarın mahkemeye çıkması gerekiyor. Lord Shallock Tanders kaçmaması için tutuklanmasını talep etmiş. Antonio. O. Ne oldu? Denizde fırtına mı çıkmış? Antonio'nun gemileri. Evet, gemiler. Ama Shallock bir gün daha beklemeyecek. Bu yeni haberle arkadaşım mahvolacak Hayır Antonio'nun zarar görmesine izin vermeyeceğim Ona git Basanyo Ve ona fırtınadan sakın söz etme Bir şey söyleme Sherlock'a bir ders vermenin zamanı geldi Antonio'nun avukatı olarak Mahkemeye çıkacağım Sen mi? Nasıl? Sen arkadaşının yanında ol Ve ona bir şey söyleme Merak etme Kötü bir şey olmasına izin vermem. Tamam mı? Sana güveniyorum. Ertesi gün Antonio mahkemeye getirildi. Hakim önündeydi. Beyefendiler, ne davası bu? Lord Shylock Tanders, Antonio Basilus davası. Duruşmayı başlatıyorum. Dava oldukça açık sayın Yargıç. Antonio'nun bana üç bin duka borçu var. Ben ona o parayı borç olarak verirken... Bana bugüne kadar ödeyemezse, sahip olduğu her şeyi bana vereceğini söyledi. Sözleşmenin tarihini değiştirmiş efendim. Sessizlik, Bay Thunders, lütfen bana sözleşmeyi gösterin. İşte burada Sayın Yargıç. Ne var ki Bay Thunders, Bay Antonio'nun mal varlığının değeri 3000 dukadan çok daha fazla. Neden bu miktarı karşılayacak kadarını almıyorsunuz? Özür dilerim efendim ama sözleşmeyi Antonio imzaladı. Anlaşma anlaşmadır. Verilen söz, sözdür. Bay Antonio, böyle mantık dışı bir sözleşmeyi nasıl imzalayabilirsiniz? Bay Thunders, yeniden düşünün. Bu insanlık dışı. Sayın Yargıç, bu sonuna kadar yasal. Antonio'dan istediğim tek şey imzaladığı sözleşmeyi yerine getirmesi ve sözünde durmasıdır. Bay Sherlock Tonders haklı sayın yargıç. Bay Antonio imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeli. Bay Tonders, sözleşme gereği Bay Antonio borcunu bugün ödemezse sahip olduğu her şey bugün itibarıyla sizin olacak, öyle değil mi? Aynen öyle. Ve bunu yeniden düşünmeyi istemiyorsunuz sanırım. Hem de hiç. Anlaşma anlaşmadır. Verilen söz sözdür. kala Sayın Yargıç Bay Antonio'nun denizdeki kaybı ile birlikte her şeyi Bay Thunderson olacak. Tüm mesuliyet kendine ait efendim. Denizdeki kaybı mı? Evet. Bakın, e bu mesaj dün akşam geldi. Gemilerinin geçtiği Akdeniz'de çok büyük bir fırtına çıkmış. Kaybını da siz karşılamak zorundasınız. Mebla 20 bin dukayı bulabilir. Hayatta olmaz, asla! Bay Antonio'ya ait olan her şeyin sizin olacağını söylediniz. Bu durumda Bay Antonio'nun mülkü, elde ettiği kazançla birlikte kaybı da size aittir. Buna hile denir Sayın Yargıç! Anlaşma anlaşmadır, verilen söz sözdür. Avukat haklı, Bay Antonio'nun kaybını da siz karşılamalısınız. 3000 bin duka borcunu siliyorum, parayı da istemiyorum. Sözleşmeyi de. Yeter Bay Thunders. davranışlarınız haksız olduğunu bile bile bir sözleşme hazırladığınız ortaya koyuyor. Dürüstlüğünüz ve itibarınız hakkında ciddi bir soru işareti oluştu. Bu nedenle mahkeme, tüm iş anlaşmalarınız detaylı şekilde inceleninceye kadar sözleşme yapmanızı yasaklıyor. Götürün onu muhafızlar. Gemilerimin hepsi denizde battı mı? Denizde bir fırtına çıkmış. Benimle eve gel Antonio. Dinlenmen lazım. Antonio, gemilerinin denizde kaybolduğunu duyunca çok üzüldü. Basanio onu eve götürdü. ...benlerimin hepsini mi kaybettim? Evet, maalesef. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Bana bir dakika ver Antonio. Basanio, beni savunmak için... ...mahkemeye gelen avukat kimdi? Onunla tanışmak ister misin? İşte burada, bayan... Poşya. o sen miydin? Evet kaybın için gerçekten çok üzgünüm. <gülüyor> İkinizin neyi var böyle? Neden gülüyorsunuz? Tüm gemilerimi kaybettim. Hayır. Hiçbir şey kaybetmedin sen. Öğleden sonra üçte Akdeniz'de korkunç bir fırtına çıktı. O mesajın sadece ilk kısmı. İkinci kısmı ise burada. Ama endişe etmeyin Bay Antonio. Saat 10'da fırtına çıkmadan çok önce o bölgeden çıkmıştık. Gemileriniz ve mallarınız güvende. Gemileriniz bu ayın 20'sinde Venedik'e ulaşacak. Ama... Sherlock'a mesajın sadece üst kısmını gösterdik. Hakim de Sherlock'a bir ders vermek istedi. O yüzden mesajın sadece ilk sayfasını göstermeme bir şey demedi. Sherlock bir daha anlaşma anlaşmadır... Verilen söz sözdür demeye cesaret edemez. <gülüyor> <Gülüyor> Porşia, arkadaşım Basanio senin gibi akıllı, cesur ve erdemli bir kadınla evlendiği için çok şanslı. Teşekkür ederim.